Aziz Sıddık kıymetli kardeşlerim ve Hizmeti Kur'aniye'de metin ciddi çalışkan arkadaşlarım. Yeni bir Medarı Keramet ve İnayet ve sürur olan mektubunuzu aldım ve Risaletin Nura ait bir ikram ve inayet ilahiyeyi gösterdi. Şöyle ki Bundan dört beş gün evvel şiddetli bir taharrü ile menzilim teftiş edildi. Her tarafa baktıkları halde hıfsı ilahi ile bizi mahzun edecek bir şey bulamadılar. Yalnız iktisat hastalar, içtiaze gibi altı yedi risaleyi zararsız buldular. Sonra da Hüsrev'in ezan meselesi gibi, müsaadere kaidelerine tam muhalif olarak, noksansız iade ettiler. Ben o hadiseden size endişe edip, dağdan dönerken, Abdülmecid, Sabri, Hüsrev, Hafız Ali ile beraber konuşmak, acaba size de bir taarruz var mı diye sormak istedim. Ve lisanla bağırdım, geldim. Birden Emin kapıyı açtı, dördünüzün mübarek mektuplarınızı verdi. Her ikimiz bu ikram ve taharrideki kerâmeti hıfsiyeyi ve Hüsr'ev'in hilafı me'mul öyle bir istida, öyle bir netice vermesindeki inayeti rabbaniyeye aynı zamanda muvafık gördük ve Risale'tün Nur her vakit inayete mazhardır diye şükrettik. Aziz kardeşlerim, Fihrist Bakiyesinin telifi size havale edilmişti. Taksimülamel tarzında yapsanız iyi olur. Maşallah, berekallah. Kalemlerinizin mükemmel çalışmaları devam etmekle beraber tezayüt etmeleri ve hususan savda birden çoğalması Hacı Hafıza ve köyüne bin berekallah bizi fevkalade mesrur etti ve Hüsrev'in tevafuklu yazıları, hususan Yaldızlı Mucizatı Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam nüshası Ve büyük ve küçük alilerin risaleleri buralarda tatlı hem çok ftuatı var. İnşallah o mübarek kalemlerin daha çok ftaatı olacak ve göreceğiz. Aziz kıymetler, sadık ve sebatkar kardeşlerim. Fihreğiyi taksimul amal tarzında, mütesanit heyetinizin şahs-ı manevisine tevdiğiniz çok güzeldir. Tam ve daimi bir ülat buldunuz. O manevi üstad, bu aciz kardeşinizden çok yüksektir, daha bana ihtiyaç bırakmıyor. Sabri kardeş, senin rüyan mübarektir ve manidardır. İnşallah zaman onu tabir edecek. Kardeşlerim, sizin hatırınız ve askerliğiniz endişesi için hadisat-ı zamana baktım, kalbime böyle geldi. Menfi esasaata bina edilen ve Karun gibi innema utituhu ala ilmin deyip ihsan-ı rabbani olduğunu bilmeyip şükretmeyen ve maddiyun fikriyle şirkete düşen ve seyyiatı hasenatına galip gelen şu medeniyeti Avrupa'yı öyle bir semavi tokat yedi ki yüzer senelik terakkisinin mahsulünü yaktı tahrip edip yangına verdi. Avrupa zalim hükümetleri zulümleriyle ve Sevr muahedesiyle âlem-i İslam'a ve merkezi hilafete ettikleri ihanete mukabil öyle bir mağlubiyet tokadını yediler ki dünyada dahi bir cehenneme girip çıkamıyorlar azapta çırpınıyorlar. Evet, bu mağlubiyet aynen zelzele gibi ihanetin cezasıdır. Burada çok zatlar katiyen hükmediyorlar ki Risaletün Nur'un iki merkezi intişarı olan Isparta ve Kastamonu vilayetleri sair yerlere nispeten afât-ı semaviyeden mahfuz kaldıklarının sebebi Risaletün Nur'un verdiği iman-ı tahkiki ve kuvvet-i itikadiyedir. Çünkü böyle afâtlar zafı imandan neş'et ed eden hataların neticesidir hadisçe, sadaka belayı defettiği gibi o kuvvey-i imaniye dahi o afata karşı derecesiyle mukabele ediyor. Aziz ve sıddık ve sadık ve fedakar ve vefadar kardeşlerim. Sizin bu defaki manevi ve nurlu hediyeniz benim nazarımda Cennetül Firdevs'ten bir desti Âbu Kevser hediyesi, Alemi bekadan bize gelmiş gibi ruhum inşirah ile doldu, bütün duygularım sürur ile şükrettiler. Size uzun bir mektup yazmak arzu ediyorum fakat zaman ve halim müsaade ve muvafakat etmediğinden kısa kesmeye mecbur oldum. Yalnız o hediyelerin hususi sahiplerine maşallah, berekallah, vefakakumullah, esadekumullah derim. Bilhassa 27. mektubun medresesinde müthassiran müştak bulunduğum kardeşlerimle maziye gidip tekrar görüştüm ve mükerreren ayrı ayrı görüşüyorum. 31. ayetin birinci mukaddemesi olan "Ve inkuntum marda" cümlesi 1500 küsur olan makamı cifrisiyle ehli dalalet tarafından aşılanan manevi hastalıkların kıs muazamı risaletin nurun kur'ani ilaçlarıyla izale edilebilir diye işaret etmekle beraber mat teessüf 200 sene kadar dünyanın ömrü baki kalmışsa bir fırka idale dahi devam edeceğine ima ediyor. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا cümlesi, mana-i işaresinde ikinci emarenin birinci noktasında sin harfi, sat harfinin altında gizlenmesi ve sat görünmesinin iki sebebi var. Birisi, Said tam toprak gibi mahviyet ve terk enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki risaletin nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın. İkincisi, Şimdiki bataklığa ve manevi tavuna sukutun sebebi ise, terakki fikrinden neşet ettiği cihetle, onların hatalarını gösterip, suud ve terakki, Müslüman için ancak İslamiyet'te ve imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir. Kardeşlerim, bu günlerde biri risaletin Nur talebelerine, diğeri bana ait iki mesele ihtar edildi. Ehemmiyetine binaen yazıyorum. Birinci mesele, Birinci şu ada iki üç ayetin işaretında risaletin nurun sadık talebeleri imanla kaire gireceklerine ve ehli cennet olacaklarına dair kutsi bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük meseleye ve çok kıymetler işarete tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim. Çoktan beri muntazırdım, Lillail Hamt 2 emare birden kalbime geldi. Birinci emare, imanı tahiki,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 Bu imanı tahkikinin vusulüne vesile olan bir yolu velayet-i kamile ile keşf ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol ehasse havasa mahsustur. İmanı şuhudidir. İkinci yol imanı bil gayb cihetinde sırrı vahyin feiziyle bürhani ve kur'ani bir tarzda akıl ve kalbin imtizacı ile hakka yakın derecesinde bir kuvvet ile zaruret ve bedâhet derecesine gelen bir ilm-i yakîn ile Hakayık-ı İmanıye'yi tasdik etmektir. Bu ikinci yol Risaletün Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa Risaletün -in Nur Hakayık-ı İmanıye'ye muhalif olan yolları gayri mümkünin ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler. İkinci emare Risaletün Nur'un sadık şakirtleri Hüsnü akıbetlerine ve imanı kamil kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimi duaları oluyor ki o duaların içinde hiçbiri kabul olmamasına akıl imkan veremiyor. Ez cümle Risaletin Nur'un bir hadimi ve bir tek şakirdi. 24 saatte Risaletin Nur talebelerinin hüsnü akıbetlerine ve saadet ebediyeye mazhar olmalarına yüz defa Risaletin Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa yirmi-otuz defa selamette imanlarına ve hususi hüsn-i akıbetlerine ve imanla kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar olan şerait içinde ediyor. Hem Risaletin Nur'un talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz iman hususunda birbirine selamette iman hakkındaki samimi, masum lisanları ile dualarının niyyetunu Öyle bir kuvvettedir ki rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza mecmu itibariyle reddedilse tek bir tane onların içinde kabul olunsa yine her biri selameti iman ile kabre gireceğine kafi geliyor. Çünkü her bir dua umuma bakar. İkinci mesele 20 sene evvel tab edilen Sünuhat risalesinde hakikatli bir rüyada, Alem i İslam'ın mukadderatını meşberet eden, ruhani bir meclis tarafından, bu asrın hesabına, Eski Said'den sordukları suale karşı verdiği cevabın bir parçası, şimdilik tezahür etmiştir. O zaman, o manevi meclis demiş ki, bu Alman mağlubiyetiyle neticelenen bu harpte, de, Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti nedir? Cevaben Eski Said demiş ki, eğer galip olsaydık, Medeniyet hatırı için çok mukaddesatı feda edecektik. Nasıl ki yedi sene sonra edildi ve medeniyet namı ile âlem-i İslam, hususan haremeyn-i şerifeyn gibi mevaki mübarekeye Anadolu'da tatbik edilen rejim, kolaylıkla cebren teşmil ve tatbik edilecekti. İnayet-i ilahiye ile onların muhafazası için kader mağlubiyetimize fetva verdi. Aynen bu cevaptan yirmi sene sonra yine gecede bir taraf kalıp giden mülkünü geri almakla beraber, Mısır ve Hindi de kurtararak, bizimle iddiada getirmek, siyaseti alemce en büyük muzafferiyet kazanmak varken, şüpheli, dağdağlı, faydesiz bir düşmana, İngiliz taraftarlık göstermekle muzaaf bir surette ve zararlı bir yolu tercih etmek, böyle zeki, belki dahi insanların nazarında saklı kalmasının hikmeti nedir diye, sual benden oldu. Gelen cevap manevi canipten geldi. Bana denildi ki: "Sen 20 sene evvel manevi suale verdiğin cevap senin bu sualine aynı cevaptır." Yani eğer galip taraf iltizam edilseydi yine Mimsiz Medeniyet namına galibane mümanaat görmeyecek bir tarzda bu rejimi alemi İslam'a Mevakı-i Mübarekiye teşmil ve tatbik edilecekti. 350 milyon İslam'ın selameti için bu zahir yanlışı görmediler kör gibi hareket ettiler. Bismihî subhâne ve emmî şeyin illâ yüsbihu bihamdih. Aziz, Sıddık, mübarek kardeşlerim. Sizlerin bu bayram manevi hediyeniz bayramımı öyle bir tebrik etti ki binler kederim olsaydı silerdi. Bin baarakallah. Böyle bir zamanda böyle ihlaslı sadakat, li uhuvvet ve fi sebilillah muavenet ancak ali himmet sıddıkînlerde bulunur. Hâlık-ı Zülcelâle hadsiz hamd ve şükür olsun ki, sizin gibileri Kur'ân-ı hakîm Hâdim ve Risale-i Nûr'a şâkird eylemiş. Hüsrev kardeş, senin umum kardeşlerin namına bayram tebrike hesabına, başta Kur'ân'ın baştaki çok şirin ve güzel cüzleri olarak mektubatın kısm azamını hediye etmekliğiniz bin tebrik hükmünde oldu, bin bârekâllah. Küçük Ali kardeşim. Senin, büyük manevi hediyen beni cidden çok şaşırttı, çok mütehayyir etti. O mükemmel yazılar, büyük Ali'nin yoksa küçük Ali'nin mi bilemedim. Benim için yeniden dünyaya bir Abdurrahman, bir lütfu gelmiş gibi, büyük hafız Ali'nin sisteminde bir kahraman yardımcı ve iki mübarek ve halis ve kıymettar Mustafa'ların elinde bir elmas kılınç, buranın fethinde benim gibi bir acizin muavenetine koşuyor gördüm. Maşallah, büyük Hafız Ali'nin nurani ve büyük fabrikası, kule önünü de içine almış gibi, aynı kalem, aynı tarz, aynı iktidar göstermişsin. Risale-i Nur'un tam kâmetine yakışacak nakışlarla, murassa elbise giydirmişsiniz.